Bismillahirrahmanirrahim Katas suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden 6'ya kadar Fa-Sin-Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Sana Nursa ile Firavun'un haberinden inanacak bir kavim için doğru olarak anlatacağız. Gerçekten firavun yeryüzünde zorbalığa yöneldi ve halkını sınıflara ayırdı. İşlerinden bir zümreyi güçsüz olarak oğullarını boğazlıyor, kızlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki güçsüz sayılanlara iyilikte bulunalım. Onları önderler kılan ve onları varisler yapalım ve onların memleketlerine yerleştirelim firavuna, hamana ve ikisinin askerlerine çekilmekte oldukları şeyleri gösterelim evet bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlıyor manasını Allah bilir evet bunlar apatik kitabın Açık seçik işlerinin gerçeklerini olmuş olacakların ilmini açıklayan kitabın ayetleridir. Öyle başlayarak Allah subhanahu teala Musa ile Firavun'un haberinden Onların kavminin başına gelenlerinden haber veriyor. Gerçekten Firavun yeryüzünde zorbalığa yöneldi, Büyüklendi, zalimlerden oldu, Halkı sınıflara ayırdı, Onlardan her bir sınıfı devlet işlerinde dilediğinde kullandı. İşlerinden bir zümreyi İsrailoğullarını güçsüz buldu. Ki İsrailoğulları o vakitte halkının en hayırlarıydılar. allah Teala onların üzerine bu inatçı zalim kralı musallat kıldı. Onları en bayağı işlerde çalıştırdı. Onları gece ve gündüz kendi işlerinde, tebasının işlerinde yoruyordu. Ayrıca hem onları bir aşağılama ve tahkir, ve hemzunların içinden çıkacağı kendilerine haber verilen bir çocuğun doğup yetişmesinden korkarak erkek çocuklarını öldürsüyor ve kadınlarını diri bırakıyordu. Firavun ve ülke İsrail İsrailoğullarının içinden Firavun'un helakını ve devletlerinin ellerinden gitmesine sebep olacak bir çocuğun çıkmasıyla korkutulmuşlardır. Kıptiler bu haberi İsrailoğullarından almışlardı ki onlar Mısır diarına geldiği zaman Hazreti İbrahim bunu müjdelemiş olduğunu kitaplarında okumaktaydılar. Hazreti İbrahim Mısır'a geldi. Gelip de orada bir hükümran olan bir zorba ile aralanda geçen hadiseler meydana geldiğinde o zorba Sara'yı cariye edinmek üzere almış ve Allahu Teala Sara'yı ondan koruyarak kudreti ve saltanatı ile onu Sara'dan men etmişti. Hz. İbrahim çocuklarına kendi sülbünden ve zürriyetinden Mısır kralını helak edecek bir çocuğun doğacağını müjdelemişti. Fıddiler bunu Firavun'un yanında anlattılar da. Firavun bundan sakınıp korkarak İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Evet kıssa böyle başlıyor ve devam ediyor. 7'den 7, 8 ve 8 ve 9 Musa'nın annesini onu emdir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme. Şüphesiz onu biz sana döndürecek ve peygamber yapacağız diye vahyettik. Firavun'un adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Zira Firavun, Haman ve askerleri gerçekten suçluydular. Firavun Firavun'un karısı dedi ki, benim de senin de gözün aydın olsun, onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu oğul ediniz ve onlar işin farkında değillerdi. Ee, burada anlatıldığına göre Firavun İsrailoğulları erkeklerinin çoğunu öldürdüğünde Kıptiler İsrailoğullarının tükenip onların üstlenmekte oldukları zor işledi kendilerinin üşeninceyinden korktular ve Firavuna, eğer bu durum devam edecek olursa onların ihtiyarları ölecek, erkek çocukları da bu öldürmeyle yaşamayacağına göre, onların kadınları, erkeklerinin yapa gelmekte oldukları işleri mümkün değil, yerine getiremeyecek ve bu işler bize kalacak dedi. Bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülmesini, bir sene de sağ bırakılmasını emretti. Hazreti Harun çocukların sağ bırakıldığı sene de dünyaya geldi. Hazreti Musa ise çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. Firavun'un bu işle görevli adamları vardı. Bunlar kadınları dolaşırlar ve hamile olanları gördükleri zaman onun ismini kaydedip doğum zamanı geldiğinde çoğunu kıptiği kadınlar alırlar. Eğer kadın kız çocuğu doğurmuşsa onu bırakır ve giderler. Erkek çocuk doğurmuşsa o boğazlayıcılar. Ellerinde keskin bıçaklar olduğu halde girip çocuğu katleder ve bırakıp giderlerdi. Allah onları kahretsin. Hz. Musa'nın anası ona hamile kaldığı zaman diğer kadınlarda olduğu gibi hamilelik işaretleri, alametleri ortaya çıkmamış ve bu işlen görevli kadınlar onun durumunu anlayamamışlardı. Fakat Hz. Musa'nın anası bir erkek çocuk doğurduğu zaman son derece bunalmış ve hem çok korkmuş ve hem de onu çok sevmişti. Hz. Musa'yı kim görmüşse onu mutlaka sevmişti. Onu seven ise tabiat gereği ve şeran mesut kişidir. allah Teala bir ayet ayet kerimede Gözümün önünde yetişesin diye senin üzerine katından bir sevgi koydum buyurur. Hz. Musa'nın anası bunalacağı zaman onun kalbine ilham olundu ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme, şüphesiz onu biz sana döndürecek ve peygamber yapacağız diye vahyettik. Hz. Musa'nın anasının evi Nil kıyısındaydı. Bir sandık edindi, içine yatak döşedi ve çocuğunu emzirmeye başladı. Korktuklarından birisi yanına girdiği zaman çocuğu o sandığa koyar ve denize Nil nehme salıverir Sandığı yanındaki bir ipe bağlardı Bir gün yanına korktuğu birisi Girince gidip çocuğu o sandığa Koydu sandığı nehre salıverdi Ve bağlamayı unuttu Su sandığı alıp götürdü Nihayet sandık firavunun evine kadar geldi Cariyeler sandığı alıp Yüklendi firavunun karısına götürdüler İçinde ne olduğunu bilmiyorlardı Ve firavunun karısından Bir başkasını açacak olursa başlığına bir musibetin gelmesinden korkuyorlardı. Firavun'un karısı sandığı açıp da, onda yaratıkların en güzel, en tatlısı bir çocuk görünce, ona bakar bakmaz, Allahü Teala onun kalbine çocuğun sevgisini düşürüverdi. Şüphesiz bu onun saadetinden idi. Bir de allah ve Teala onun şerefi kılınmasını, kocasının ise mutsuzlardan olmasını takdir buyurmuştu. Bu sebeptedir ki allah ve Teala, Firavun'un adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o sonunda kendiler için bir düşman ve bir tasa olacaktı buyurmuştur. Evet. Ve böylece Musa'nın kıssası başladı. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un karısı dedi ki benim de senin de gözün aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu oğul ediniriz ve onlar işin farkında değillerdi. Firavun Hazreti Musa'yı gördüğünde onun İsrail oğullarından olmasından korktuğu için öldürmek istiyor. Karısı Hazreti Musa'yı ondan korumaya ve çocuğu Firavun'a sev sevdirmeye çalışmış ve benim de senin de gözün aydın olsun demişti. Bu üzerine Firavun senin için ise evet ama benim için hayır dedi. Evet. Ondan 13'e kadar <gülüyor> Musa'nın annesi yüreği bomboz sabah etti şayet inananlardan olması için kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu açığa vuracaktık. Onun kız kardeşine dedi ki, onu izle, o da kimse farkına varmadan onu uzaktan gözetledi. Önceden biz onun süt memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi, size sizin adınız ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? Böylece onun gözü aydın, tasarlanmasın ve Allah'ın vaadinin mutlak gerçek olduğunu bilsin diye annesini geri verdik ama onların çoğu bilmezler. Evet. Nehre konan sandık sallana sallana firavunun sarayına geliyor. Onları alıyor, süt annesi arıyorlar ve süt annesi de hangisini çağırdılarsa Musa emmiyor ve kendi annesi getirdik emdiğinde emince odanın südemesi olarak Allah subhanahu ve teala işte biz işimizi böyle yaparız diyor. Bir hadiste de aleyhissalatü vesselam efendimizin dediği gibi bir iş işleyip de yaptığı işte hayır murat edip sevabını Allah'tan bekleyenin misali Hz. Musa'nın anası gibidir. Hem çocuğunu emzirmiş hem de karşılığını almıştır. Hz. Musa'nın anasının başına gelen bu sıkıntıyla sıkıntıdan kurtuluşu arasında çok az bir sure vardır 14'ten 17'ye kadar ergenlik çağına erişip olgunlaşınca biz ona ilim ve hikmet verdik iyi davrananlar işte böyle mükafatlandırırız o halkının haberi olmadığı bir sırada şehre girdi ve birbiriyle dövüşen iki adam gördü şu kendi adamlarından bu da düşmanlarındandı. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa düşmanına bir yumruk indirdi ve ölümüne sebep oldu. Bu şeytanın işidir. Zira o apaçık saptıran bir düşmandır dedi. Dedi ki Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Bağışla beni. Bunun üzerine onu bağışladık. Şüphesiz ki Allah kafur ve rahim olanın kendisidir dedi ki Rab bana verdiği nimet hakkı için artık suçlulara asla yardımcı olmayacağım. 18 ve 19 Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa dedi ki doğrusu sen vesbeli bir azgınsın. Derken ikisinin de düşmanı olanı yakalamak isteyince Ey Musa Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Sen ıslah edenlerden olmayı değil yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun dedi. Evet. 20. Şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve dedi ki ey Musa ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git. Doğrusu ben sana öğüt verenlerden. Evet. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa'nın Gençliğinden başına gelenlerden bahsediyor. Ergenlik çağına geldiğini, ona ilim ve hikmetin verildiğini ve orada bir kıttıyla dövüşürken yardım ettiğini ve bir yumruk vurduğunda o adamın öldüğünü, daha sonra ertesi günü yine dövüşürken gördüğünü, onlara yardım ederken onun onun bir gün önceki yaptığı işi açığa verdiğini söylüyor ve kendisini seven birisi koşarak geliyor. Eğer sen buradan gitmezsen buradakilerin ileri gelenlerin kendisini öldüreceğini söylüyor. Aleyküm selamlar aleyküm Ve Musa aleyhisselam artık o bölgeyi terk ediyor. 20 ben 24'e kadar bunun üzerine korku içinde gözetleyerek oradan çıktı. Ve Rabbim beni zalimler grubundan kurtar dedi. Medyen tarafına yöneldiğinde de umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder. Medyen suyuna varınca dalarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü. Ve onlardan başka sürülerini gözetleyen iki kadın buldu. Onlara işiniz nedir dedi. Onlar da çobanlar ayrılana kadar biz sulayamayız. Babamız çok yaşlı da ondan dediler bunun üzerine onlarınkini suladı sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım dedi evet Hz. Musa kendisine şehrin öte başından koşarak gelen adamın sözünü dinleyince Mısır'dan çekti gitti bundan önce öyle bir duruma alışmış değildi çünkü bir refah nimet ve makam içindeydi. Korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı ve beni Ya Rabbi zalimler grubundan, Firavun ve Erkan'ın elinden kurtar diye dua etti. Medyen tarafına yöneldiğinde açık seçik görülen bir yola girdiğinde buna sevinip umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder buyurmuştur. Medyen suyuna varınca Orada bir kuyu vardı ve koyun çobanları koyunlarını sulamaya oraya gelirlerdi. Davarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü ve onlardan başka sürülerini gözetleyen diğer çobanların davarlarıyla suya gidip de eziyete düşer kalmasınlar diye koyunlarını kollayan iki kadın gördü. Hz. Musa onları gördüğünde onlara acıdı ve işiniz nedir? Ne bekliyorsunuz? diye sordu. Onlar da Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Bunlar bitirmeden biz sulamıyoruz. Babamız çok yaşlı. Dediler. Allah subhanahu ve teala haber veriyor ki Hz. Musa bunun üzerine onlarınkini suladı. Evet. Bu meyanda Ömer ibn Hattab'dan gelen rivayette Hz. Musa Medyen suyuna vardığı zaman orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu görmüştü. Onlar davarlarını sulama işini bitirdiklerinde kuyunun üzerine onu kapatmada kullanılan kayayı yerine koydular. Onu ancak erkek kaldırabilirdi. Hz. Musa o sırada davarlarını kollayan iki kadın gördü ve sizin işiniz nedir diye sordu. Onlar da durumlarını anlattılar. Hz. Musa kuyunun üzerine kapatılmış olan taşı kaldırdı. Onlar için bir kovası çekti de bulunan koyunları suya kandılar. Evet. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Evet. Çünkü karnı aç ve açlıktan karnı sırtına yapışmıştır diyor İbn Abbas. Şöyle Evet. 25'ten 28'e kadar derken o kadınlardan biri utanıp utanıp yürüyüp ona geldi. Adam dedi sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Ona gelince başından geçin anlattı. O da korkma. Artık zalimler guruhundan kurtuldum dedi. O ikiden biri dedi ki babacım onu ücretten tut. Çünkü ücretten tuttuklarının en iyisi bu. Güçlü ve emin kişidir. O da dedi ki bana 8 yıl çalışmama karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Ama sana zorluk çektirmek istemem. İnşallah beni tarihlerden bulacaksın." dedi ki, ''Bu seninle benim aramdadır. Bu iki sureden hangisine doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramam.'' söylediklerimizi Allah beklindir. Aleyküm selamlarım, bir yani. İki kadın koyunları hızlıca sürerek babalarına döndüklerinde babaları onların durumunu ve çabuk gelişlerini dönmelerini beğenmeyerek durumlarını soruyor onlar da Hazreti Musa'nın yaptıklarını anlatmışlardı. Hazreti Musa, Musayı babalarına çağırması için onlardan birini Hazreti Musaya gönderdi. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Derken o kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi. Müminlerin emri Hazreti Ömer şöyle demiştir: Gömleğinin ucuyla yüzünü kapamış olarak ona gelmişti. Evet. Dedi ki babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Bu konuşmadaki bir edebi işaret eder. Onun kalbine bir şüphe gelmesin diye ona mutlak bir isteğe iletmemiş. Aksine o babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Bizim koyunlarımızı sulaman karşılığında seni mükafatlandırmak için çağırıyor demiştir. Ona gelince başından geçeni anlattı başına gelen şeyleri ülkesinden çıkmasına sebep olan olayları anlattı. O da, korkma, gönlün hoş, gözün aydın olsun. Artık zalimler guruhundan kurtuldun. Onların ülkesinden çıktın, onların bizim ülkemizde bir hükümranlığı yoktur, dedi. Bu sebepledir ki o, artık zalimler guruhundan kurtuldun, demiştir. Ve Ali Aleyhisselam, kendisine, şu kadar yıl çalışırsan kızlarından birini vereceğini ve burada rahat yaşayacağını söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam'da anlaşmayı kabul ediyor. 29'dan 32'ye kadar Musa sureyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki Turun ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir haber Yahut ısınmanız için ateşten bir kor getiririm. Oraya geldiğinde seyizli yerdeki vadinin sağ tarafından yanındaki ağaçtan, ey Musa şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım asanı bırak diye seslenildi. Onun bir yılan gibi deprendiğini görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beni gel korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın denildi. Elini koynuna sok lekesiz bembeyaz çıksın. Ellerini kendine çek korkun kalmasın. Bu ikisi firavun ve erkanına karşı Rabbim'dan iki burhandır. Doğrusu onlar fasıklar gruhundur denildi. Evet. Musa aleyhisselam kayınpederiyle yapmış olduğu anlaşma bitince yola çıkıyor ve Tur dağının yakınına geldiğinde soğuk ve karanlık bir gecede ateş yakmak istiyor, yakamıyor, bir türlü kıvılcım alır ve dağın tepesine doğru bir ateş gördüğünde siz bekleyin ya ondan bir şey getiririm ya da size bir haberini getiririm deyip çıktığında Allah subhanahu kuvvet teala Musa'ya vahyini indiriyor ve onu peygamberlerin içinde şereflerden kılıyor ve kendisine iki tane mucize veriyor. Bir tanesi asayı bıraktığında koca ejderha olması, ikincisi de elini koltuğun arasına koyup çıkardığında beyaz nurdan gireb el koyuyor. Ve firavuna gönderiyor. Devam eden ayetlerde 33'ten 35'e kadar Dedi ki Rabbim doğrusu ben onlardan bir dana kıydım beni öldürmelerinden korkarım kardeşim Haruni'nin dili benimkinden daha düzgün onu benimle beraber yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin çünkü ben tekzip etmelerinden endişe duyuyorum buyurdu ki senin gücünü kardeşinden artıracağız İkinize de öyle bir güç vereceğiz ki onlar size erişemeyecek ayetlerimizle ikinize ikinize uyanlardan üstünü geleceksiniz 36 ve 37 Musa onlara apaçık ayetlerimizden gelince bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik Musa dedi ki kimin hidayetle katından geldiğini ve bu yurdun sonunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler asla felah bulmazlar. Devam. Allah subhanahu ve teala Musa'yı Resul olarak tayin edip gönderince Musa Aleyhisselam Rabbinden talep ediyor. Onlara karşı bir güç, bir hükşet ve Harun'un desteklemesini istiyor. Allah subhanahu ve teala da onun isteklerine cevap veriyor. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa ve kardeşi Harun'un firavun ve erkanına gelişlerini haber veriyor. Hz. Musa Allah'ı birleme ve Allah'ın emirlerine uymaya dair Allahı Teala'dan alarak haber verdiklerinde kendisinin ve halinin doğruluklarına dalalet eden son derece açık ve parlak mucizelerle Allahu Teala'nın kendilerine vermiş olduğu üstün dalaletleri delilleri firavuna arz etmiştir. İşte firavun ve erkanı bunları müşahede edip de Allah'tan olduğunu kesin olarak anladıklarında küfür, azgınlık, inat ve yalanla İftira yollarına sattılar. Bakın şimdi gelen ayetlere. 38'den 42'ye kadar. Firavun da dedi ki, Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Haydi, benim için çamurun üzerinde ateş yak da, bana büyük bir kule yap. Çıkar da, belki Nusa'nın ilahını görürüm. Doğru sonu yalancılardan sanıyorum. O da askerleri de memlekette haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp suya attık. Zalimlerinin sonu nasıl olduğuna bir bak. Onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım görmezler. Bu dünyada arkalarına laneti taktık. Kıyamet günü de, de onlar çirkinleştirilmiş olanlardır. Evet. Allah subhanahu ve teala firavunun küfrünün azgınlığını ve kendi habisi nesli için ilahlık davasındaki iftirasını haber veriyor ve emrinde kendisine kayıtsız şartsız itaat eden Haman'a bir kule yapmasını yüksek yüksek kule yapmasını ve Musa'nın ilahına giden yolu görüp onu öldürmeye kalkacağını söylüyor ve bu azgınlıkları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Aksine Allah Azze ve Celle onların hepsini suda boğulur. Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada arkalarına laneti taktık diyor. allah Teala elçilerine tabi olan inanmış kullarının diliyle onlara ve onların kralları Firavun'a laneti meşru kılmıştır. Aynı şekilde onlar Dünyada peygamberlerin ve peygamberlere uyanların dilleriyle lanetlenmişlerdir. Allah onlara lanet etsin. 43 Ant olsun ki biz önceki nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya insanlar için basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik. Olur ki düşünürler diye. 44'ten 47'ye kadar Musa'ya buyruğumuzu bildirdiğimiz vakit batı yönünde değildin sen. Görenlerden de değildin. Ama biz daha nice nesiller yarattık. Ömürleri uzadıkça uzadı onların. Sen Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun. O haberleri sana gönderen biziz. Biz Musa'ya seslendiğimiz vakit sen torun yanında da değildin. Fakat sen kendinden önce onlara uyarıcı gelmeyen bir kavmu uyarman için Rabbim'den bir rahmet olarak gönderildin. Olur ki onlar iyice düşünürler diye. Yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiği zaman Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak olmaz mıydı derler. Evet. Allah subhanahu ve teala Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine dalalet eden bir burhana işarette bulunuyor. O geçmişteki kayıtların haberini öyle veriyor ki sanki onu işiten, geçmiş bu olayları gören ve ona şahit olan gibidir. Halbuki o geçmiş kitaplardan hiçbir şey okumamış ümmü birisidir. Bunlardan hiçbirisini bilmeyen bir kavim içinde yetişmiş ayrıca o Hazreti Meyrem ve onun durumunu da haber vermiştir. Allah subhanahu ve teala Meryem'e hangisi kefir olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de orada bulunmadın buyurmuştur. Evet. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın o ümmi peygamberi bir delaletidir. Sen Medyenin peygamberi Şuayb ile onun kavmine söyledikleri ve kavminin ona cevaplarının haber verdiğinde Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun diyor. Yine biz Musa'ya seslendiğimizde sen yine orada değildin diyor. Sen bunların hiçbirinde hazır bulunmuş değilsin. Onlardan hiçbirini görmüş değilsin. Fakat sen kendinden önce onları uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin. Allahı u Teala sana vah edip bunları hem senin için hem de kendilerine senin gönderilmenle kullara bir rahmet olsun diye sana haber vermiştir. Kuş geldin dedeciğim. Kudu dedeciğim. Evet. Yaptıklarında ne tür başlarına bir musibet geldiği zaman hı hı hı. Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak olmaz mıydı derler. Kendilerine bir elçi, bir uyarıcı gelmediği ileri sürüp iddia etmesinler diye ve Allah'ı inkarları sebebiyle başlarına Allah'tan bir azap geldiğinde maziretleri kalmasın diye onların aleyhlerine ücret koymak üzere biz seni onlara gönderdik diyor. Allah subhanahu ve teala. Biz de işittik ve işaret ettik. 48'den 51'e kadar Evet. Ama onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilenler gibi ona da verilmeli değil miydi derler. Daha önce Musa'ya verilene de inkar etmemişler miydi? Birbirine destek olan iki büyücü demişlerdi ve biz hepsini inkar edenleriz demişlerdi. Peki, şayet doğru sözlüyseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyalım. Şayet sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi nefsine uyandan daha sapık kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Ancak olsun ki biz onlar için sözü birbirine bitiştirdik belki düşünürler diye. Evet. Allah subhanahu ve teala aleyhlerine delil konulmadan önce şayet kendilerine azap etmiş olsaydı Kendilerine elçi gelmediğini iddia edecek olan bu kavimden haber vererek onlara Allah katından Muhammed'in diliyle hak geldi. Onlar isyan, kibir, inat, küfür, bilgisizlik ve ilhat ettiğini ve geri durduklarını Allah Azze ve Celle haber veriyor. Evet. 52'den 55'e kadar kendilerine daha önceden verdiklerimiz de buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman derler ki ona inandık. Doğrusu o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz daha önceden de Müslüman olmuş kimseleriz. İşte onlara sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki defa verilir. Kötülüğü iyilikten savar onlar ve kendilerine verdiğimiz rıdıktan da infak ederler. Ve bu söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlediklerimiz bize sizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size biz cahilleri aramayız derler. Allah'ın Sübhanahu ve Teala Allah'ın dostu olan ehli kitap bilginlerinin Kur'an'a inanacaklarını haber veriyor. Nitekim başka bir ayet-i dedi. de kendilerine kitap verdiğiniz Kimseler onu hakkıyla tilavet ederler, işte buna inanırlar. ehli kitaptan öyleler de vardır ki Allah'a size indirilen ve kendilerine indirilmiş olana Allah'a huşu duyarak inanırlar. Muhakkak ondan önce kendilerine bilgi verilenlere o okunduğu zaman yüzleri üstü secdeye kapanırlar ve derler ki tenzih ederiz. Rabbimizi, Rabbimiz'in vaadi şüphesiz yerine gelmiş olacaktır. Evet. Peygamberlerin iş peygamberlere indirilen istiklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözleri yaşlan dolup taşar da derler ki Rabbimiz biz iman ettik. Bizi şahitlerden beraber yazsın. Ve bunun kanunsuz işte onlara önce birinci kitaba sonra da ikincisine inanan bu sıfatlar nitelenmiş olan kimselere gerçeğe uymada sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki kere verilir diyor. Zira böyle bir şeye katlanma nefislere elbette ağır gelir. <Gülüyor> Bu her gün üstünde gelen rivayette ve sellem Efendimiz üç kimse vardır ki onlara ecirleri iki defa verilir. Önce kendi peygamberlerine sonra bana iman eden kitab ehlinden olan kimse efendisinin ve Allah'ın haklarını yerine getiren köle bir cariyesi olup da onu güzelce terbiye eden, sonra azad ederek ondan evlenen kimse duyurmuştur. Evet. Kötülüğü iyilikten salma. <gülüyor> ve kendilerine verdiğimiz rızlıktan da infak ederler. Onlara vermiş olduğumuz helal ve helal rızlıktan aile ve akrabalarına vacip olan nafakaları, Yanında Allah'ın yarattıklarına fark kılınmış olan zekat Allah'a yaklaştıran nafile sadakalar ve müstehap olan sadakalarla infakta bulunurlar. Boş söz sahipleriyle muhaşeret edip onlarla beraber bulunmazlar. Aksine Teala'nın buyurduğu gibi boş ve kötü diye rastladıkları zaman yüz çevirip vakarlar giderler. Bizim işlediklerimiz bize sizin istedikleriniz sizedir selam olsun size, biz cahilleri aramayız derler. Onlara karşı beyinsiz birisi, bir beyinsizlik ve bilgisizlik yaptığında, cevabı onlara yaraşmayan bir sözle, onlara hitap ettiğinde, ondan yüz çevirip, onun gibi çirkin sözden mukabelede bulunmazlar. Onlardan sadece hoş, güzel söz sadır olur, bu sebepledir ki Allah subhanahu ve teala, onların şöyle dediklerini haber veriyor. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işlediklerinizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size. Biz cahilleri aramayız. Cahillerin yoluna girmek istemeyiz ve bilgisizlerin yolunu sevmeyiz.